95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim Şahin. Ben de Ömer Madra. De. Ve destekçilerimiz Güngör Erdem ve Nil İlpaşar Han'a teşekkür ediyoruz Açık Yeşil'e başlarken. Şimdi bugün aslında çok sayıda iklim krizi e, haberi var. E, dünyadan özellikle. Ama onlara geçmeden önce e, dün e, ortaya çıkan bence son zamanların en ilginç haberiyle başlayalım. Açıkcası dede de siz e, konuştunuz bunu Ömer abi e, hmm. akkuyu e, nükleer santralinin e, CEO'su Başı. daha doğrusu CEO'su, akkuyu kuruluk. evet akkuyu NGS aşe diye bilinen işte akkuyu nükleer Üç santrali anım şirketinin yönetim kurulu başkanı Anastasia Zotieva e, bir Rus televizyonuna e, o televizyonda işte Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminden beri işte yaptığı nükleer teknoloji ihracatına ilişkin bir haber de aynen şunları söylemiş. Ki bunu ilk defa Ali Mayr Başarır CHP milletvekili Twitter'da yayınladı. Sonra da daha detaylı bir şekilde haberini de Yeşil Gazete yaptı. Tam olarak şunları söylüyor e, Akkuyu'nun CEO'su, bunu kendimizde, kendi toprağımızda değil, kendimiz için değil ama kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya'ya aittir, bu bizim santralimiz, başka ülkenin topraklarında bulunan bizim santralimiz diyor. Ardından da haberde işte Sovyetler Birliği zamanından bu yana dünyaya nasıl atom enerjisi taşıdıklarını ve büyük bir sanayiye sahip olduklarını anlatıyorlar. E, bu artık nedir bu Ömer abi? İtiraf mı? Teyit mi? E, bunca sene, sene de söylediğimizi artık e, hani söylememenin bir anlamı kalmadı diye mi düşünüyorlar? Yoksa nasıl olsa televizyonda konuşuyoruz? Türkiye'de kimse duymaz diye mi düşündüler acaba? Elveda hakikat başlığını taşıyabilirdi bu. Ya da yani, mutlak hakikat aslında. Mutlak hakikat aslında. Yani... yani e, Hani Türkiye e, hükümeti senelerdir e, Türkiye'nin ilk nükleer santralini yaptıklarını, Türkiye'nin artık bir nükleer güç olduğunu, bir nükleer santrale sahip olacağını falan iddia edip dururken e, şirketin biliyorsunuz %100 hissesi e, Rosatom'a ait. Yani Rus devlet şirketi, nükleer devlet şirketine ait. Ve bu şirketin, e, yani Türk şirketi gibi görünüyor tabii Akku'yu. Ee, nükleer, e, NGS, AŞ ama aslında tamamı, hissesinin tamamı Rus. Ve bunlar bu bir Rus santralıdır. Başka bir ülkenin topraklarında olması fark etmez. Bu bizim santralımız diyor. Dolayısıyla şunu net olarak görüyoruz. Yani bu santrali atıyorum e, Sovyetler şey e, Rusya topraklarında herhangi bir yerde yapıp oradan e, şebeke yoluyla oradaki elektriği bize satsalar aynı şeydi. Sadece Türkiye'de yapıp e, aynı şekilde ürettikleri elektriği üstelik de çok avantajlı fiyattan e, çok yüksek. Yani ta yıllar önce yapılmış bir anlaşmaydı. Bugün artık elektrik özellikle yenilenebilir enerji çok ucuzladığı için 12-35 sen gibi çok uçuk bir fiyattan Türkiye'ye e, garanti satacak. E, üstelik de bunun bir ikincisini de Sinop'a yaptıracak hükümet şimdi. Bir başka Rus nükleer santralinde de Sinop'a yaptıracak. Bir tanesini de e, muhtemelen benzer bir anlaşmayla Çin'e vermeye çalışıyorlar yine Adaya. Bu nedir? Ben e, bunu artık e, yani enerji, iklim vesaire bütün bunlardan geçtim. Yani bir ülke nasıl böyle bir yatırıma izin verir? Bunu anlamakta çok güçlük çekiyorum açıkçası. Ve kimseneden evet, seneden buna ses çıkarmaz? Evet, yani bence de, yani ben sabahın yeşil gazetede okuduğumuz zaman özdeşle beraber gözlerimizin büyüdüğünü de birbirimizi görmesek bile tahmin ediyorduk yani arada konuşurken haberlerin değerlendirmesinde bu benim yani uzun yıllardan beri de işte uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk gibi dallarda aşırı neşir olmuş biri olarak ben bunun örneğinin olduğunu zannetmiyorum yani böylesine. Yok zaten yani bu bu işte build own operate diye bir ismi var bunun yani yap işlet devret modelinin yap sahip ol işlet te çevrilmiş hali devretmiyor evet. hiçbir zaman ve bu santralin çalışma ömrünün 60 yıl olduğunu söylüyorlar yani normalde santraller 40 yıllık yapılır ama ee, 60 yıl genelde uzatılmış ömürdür. Bunlar direkt 60 yıllık yapıyorlar. Ee, bu 60 yılın tamamı tabii ki inşaat süresi dahil ki işte inşaatın başlamasından bu yana 10 yıla yakın zaman geçti. Ee, artı e, söküm aşaması çünkü bir santral ömrünü tamamladıktan sonra sökülmesi de bir 30-40 yıl alır. Yani toplam 100 yıl boyunca Akkuyu'nun o bölgesini siz Ruslara bedelsiz bir şekilde Rusya'ya aslında Rusya devletine veriyorsunuz. Yani bir Rus şirketi dediği bu bildiğiniz devlet şirketi devlete veriyorsunuz. E, Rus atom, yani Rosatom yani evet buradan böyle Rusya'nın atom işletme şirketi. Evet. Evet ve orası tamamen Rusya devletinin kontrolünde bir liman ve Akdeniz'de Kıbrıs'ın karşısında Doğu Akdeniz'de e, hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğiniz bir liman veriyorsunuz aslında nükleer santralın ötesinde ve benzer bir şeyi de şimdi Karadeniz'de, Sinop'ta e, vermeyi düşünüyorsunuz. Yani bunu ben demin söylemeye çalıştığım oydu. Yani iklim, enerji, emisyonlar, nükleer kaza riskinden vazgeçtim. Bunu nasıl Türkiye'deki siyasetçiler e, çok büyük bir tartışmaya çevirmiyor? Yani işte bağımsızlıktan bahsedenler ya da işte ne bileyim ülkenin kendine yetmesinden bahsedenler falan filan nasıl bunu görmüyorlar ve bu nükleer santral hayali nasıl gözlerine herkesin bağlamış bunu çok merak ediyorum gerçekten. Peki bir de soru geliyor tabii insanın aklına. Bir tanesi çok tazeydi geçenlerde hatta açık gazete programında da konu etme imkanı bulduk biraz. Yani Ak Akdeniz'de görülen anormal sıcaklık yükselişi'nin e, bu inşa edilmekte olan akü nükleer santralini ne ölçüde etkileyebileceği konusunda bir soru dile getirilmiş ki bizim e, sen de bu programda da ayrıca benim de başka programlarda da dile getirmeye çalıştığım bir konu çok önemli çünkü belli bir e, sıcaklığın üstünde nükleer santralleri soğutma ve sürdürme imkanı da kalmıyor. Bunu sormuşlar. Şirket yetkililerinden biri yanılmıyorsam net olarak yok böyle bir sorun demiş. Ölçtük biz her şey yolunda demiş ve bitmiş olay yani. Halbuki evet. bütün Avrupa'nın gördüğü en büyük sıcaklıkların hüküm sürdüğü hem ülkeler bazında hem de Akdeniz'in kendisinin e, rekorlar kırdığı bir durumdan bahsediyoruz. O... Yani o şöyle bir şey tabii. Şimdi siz 30 dereceye yakın bir deniz suyuyla yaz aylarında e, artık orası kaç dereceye kadar çıkıyor bilmiyorum ama herhalde 27-28 dereceleri buluyordur deniz suyu en normal zamanda. çok büyük sıcaklarda da 30 dereceyi bulabilir. Böyle bir suyla nükleer e, reaktörü soğutacaksınız e, ve soğuttuktan sonra tabii çok sıcak bir suyu da aynı denize vereceksiniz ve lokal olarak da o denizi ısıtmaya devam edeceksiniz. Burada yaz aylarında verim düşmesi yaşayacaklar. Yani e, soğuk bir suyla soğutamadıkları için ama o verim düşüşü çok umurlarında değil anlaşıldığı kadarıyla. E, önümüzdeki yıllarda daha da ısınacak olmasını da çok önemsemiyorlar. Çünkü bana sorarsanız yani bu tamamen spekülasyon ama bana sorarsanız Rusya'nın bu santralı yapmaktaki asıl amacı e, Türkiye'ye elektrik satmak falan değil. Bunu e, en iyi ihtimalle e, bu tür bir anlaşmayı diğer ülkelerle de yapmak için Türkiye'yi bir örnek olarak kullanıyor olabilirler. Ya da daha başka yorumlarda yapılabilir. Çok daha başka e, stratejik askeri, jeopolitik, evet, jeopolitik. E, amaçları olabilir Rusya'nın burada. Ama bunları kimsenin umursadığı yok çünkü 20 milyar dolar karşılığında siz 20 milyar dolar bir yatırım karşılığında e, bütün o bölgenin kontrolünü artı Türkiye'de oluşabilecek herhangi bir nükleer, santral e, kazasının vesairesinin ha, riskini sorumlu, de eskilece alıyorsunuz. Evet, evet yani Çernobil faciasının nelere yol açtığı ve açabileceği hala devam etmekte olduğu da tartışma konusuyken böyle Akkuyu faciası diye bir şey olursa mesela insanın aklına gelmiyor değil tabii. O zaman evet. e, peki, Akkuyu NGS'nin CEO'su onu biz kendi ülkemizde kendimiz için inşa ettik size ne diyebilir değil mi? Evet yani kaza bir Rus nükleer santralinde olmuş olacak yani dünyada e, Türkiye'de bulunan bir e, Rus nükleer santrali yani Rus, derken Rus e, teknolojisi anlamında değil doğrudan doğruya Rusya tarafından işletilen bir nükleer santralde kaza oldu diyecek böyle evet. tuhaf bir şeyle karşılaşacağız ama radyasyonu e, Rusya'nın değil bizim olacak ve bütün zararı ama orada doğrusunu isterseniz bizim e, derken şey... yalnız Türkiye'de değil tabi yani yayılacak Akdeniz tabii, kıyısı tabii. olan bütün ülkeni... başta Kıbrıs evet. olmak üzere Kıbrıs, yani en, tabii, evet. en büyük en Dur, büyük yani. risk altında olan yer Kıbrıs ve bütün Akdeniz. Evet yani bunun e, bu tür bir itirafla tekrar ortaya çıkması çok iyi oldu. E, Ali Mahir Başarır da gerçekten iyi bir iş yaptı. Kendisi de Mersin Milletvekiliydi galiba değil mi? E, evet. e, şey. Millet, Mersin Milletvekili. E, nükleer enerjiye karşı epey bir e, çabası olan, mücadelesi olan bir isim. İyi bir iş bence. Ama hani bunun böyle bir Twitter'daki bir şey, bir iki yerde haber. Ben Yeşil Gazze dışında kaç yerde haber oldu görmedim. Yani böyle çok önemsemeden kabullenin hiçbir şekilde gitmesi apayrı bir tartışma konusu. Onu siyasetçilere sormak lazım ve hani gazetecilere de sormak lazım. Niye bunda bir haber değeri görmüyorlar? Evet evet. Özellikle de şeyi sormak yani e, muhalefet partilerine de bugün e, yani konunun biraz dışında ama bir cümleyle ekleyim iznininle İrfan Aktopan Artı gerçekte yazıyor. Yani AKP MHP yeni anayasayla totaliter rejimi daha hazırlanırken ülkenin ufkunda herhangi bir demokrasi umudu kalmaması için muhalefet görünümlü iktidar aparatlarına ihtiyaç duyuyor. Millet İttifakı'nın bileşenlerine biçilen rol bu gibi görünüyor demiş. Yani Türk muhalefet sineyi devlete dönüyor diye de ironik bir başlık atmış. Onlar da ge gelmiyor değil insan aklına bu yazı. Doğru, doğru yani orada bahsedilen çeşitli dış politika konuları gibi aynı. İşte Rusya ile ilişkiler, nükleer enerjiye evet. sahip olma e, hülyaları falan gibi konularda da aralarında hiçbir fark yok. İşte birkaç böyle e, milletvekilinin şahsi çabası dışında gibi görünüyor açıkçası. Maalesef ya yani bunları söylemek de çok ağır ama e, maalesef durum böyle gibi. Şimdi şeye geçelim, Eylül ayına geçelim hızlıca. Eylül ayının e, bütün e, ölçülen sonra 58 yıl içerisinde. Niye 58 yıl? Çünkü bu bir sürü 5-6 tane e, sıcaklık artışını takip eden e, data set vardır. Yani veri e, setleri vardır. E, çeşitli kuruluşların yaptığı. Bizim en çok kullandıklarımız İngiltere'nin e, ve Amerika'nın, NOAA'nın e, şeyleri. E, ama bir de Japonlarım var. E, JRA 55 diye 55 yıllık bir e, veri seti olduğu için. ilk o açıklanmış. Diğerleri de gelecektir önümüzdeki bir, birkaç gün içerisinde. E, Eylül ayının e, tüm zamanların en sıcak e, Eylül ayı olduğu. Ama bu sefer yani buna alışmıştık Haziran'dan beri zaten her ay öyle oluyor e, bu sene. Ama bu biraz tuhaf. E, en son bundan önceki son rekoru yarım derece geçmiş. Ve sanaay öncesi dönemden 1,8 derece daha sıcakmış. Yani bazen e bu, bu hakikaten akıl durdurucu. Yani Kie doğru gidiyoruz yani 2 i̇ki dereceye doğru. Kie Bir buçuk zaten e, geri dönüşü olmayan noktayı çok zorlayacak bir setti yani şeydi efikti. Onu da hızla aşmış ve asla düşünemeyecek olduğu söylenen iki dereceye doğru da yükseldiği belirtiliyor. Nefes kesici. Ben de bir şey ilave edeyim. Bir de bu bir CRA 55'e ilave eden bir de Avrupa'dan bir data veri seti koyan bir başka kuruluş var. ERA5'miş onun da adı. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi diye çevirebiliriz. European Center for Medium Range Weather Forecasts diye. O da aynı şey. Tamamen aynı şeyi söylemiş. Evet yani şeylerin bu Jack Housefather'ın yaptığı görseller ya da paylaştığı görseller de çok acayip. Yani Eylül ayı bütün yaz sıcak geçti ama Eylül ayı çok ekstrem bir sıcak anomalisi içerisinde geçiyor. Zaten şu anda Avrupa'da yaşanan özellikle Avrupa'da ama Amerika'nın doğu kıyıları da aynı durumda aslında. Aşırı sıcaklar. Biz burada neyse ki e, Eylül'ü o kadar sıcak geçirmiyoruz. Ama e, resmen şeyde inanılmaz bir aşırı sıcak e, hüküm sürüyor Avrupa'da ve Amerika'da. Evet, ve yani. Asya'nın bir kısmında bunu da açıklıyor yani. İşte bu evet, son, dünyanın beri... bir ta Avrupa tarafında da senin söylediğin gibi alfabetik sırayla söylersek yani Avusturya Belçika Fransa e, Almanya ile başlayalım. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa İsviçre ve Polonya bütün en sıcak Eylül rekorlarını kırmışlar. Öbür yandan dünyanın öbür ucunda da Japonya'da da aynı şey olmuş yani. Çok acayip. Bu arada yine geçen haftaki The Guardian'dan bir haber Avrupa'daki zeytinyağı üretiminin rekor düşüş yaşadığı 2023 yılında söyleniyor. 2022'de de bir rekor düşüş olmuş. Bu sene ondan birazcık fazla gibi görünüyor ama. Özellikle İspanya tabii en büyük üretici İspanya, zeytin üreticisi, zeytin ve zeytinyağı. İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz ve geri kalan zaten Avrupa Birliği'ndeki üretimin e, neredeyse tamamına yakını bu dört ülke tarafından yapılıyor. Bunlardaki üretimin e, son derece düştüğü yani normalde iki buçuk milyon ton civarında bir üretim yaparken işte geçen sene 1,4 milyon tona düşmüş bu sene de bu civarda bir buçuk milyon tonun altında bekleniyormuş. Ve ülkelerin pek çoğunda, mesela Yunanistan'da üçte bir bir düşüş, e, İspanya'da e, yarıdan fazla bir düşüş. Yani 1,3 milyon tonluk bir üretim yaparken İspanya normalde şimdi 750 bin ton e, bekleniyormuş. Geçen sene 660 bin ton. Yani bunlar e, Avrupa'nın e, zeytinyağı üretiminde artık kendisine yetmediği ve Latin Amerika'dan ihraç etmek zorunda, ithal etmek zorunda kalacaklarını söylüyorlar ve inanılmaz yaklaşık fiyatlarında iki katına çıktığını söylüyorlar. Benzer bir durum galiba Türkiye'de de e, var ama e, onu tam teyit edemediğim için söylemeyeceğim. Onun haberinde göremedim açıkçası. Ama Türkiye'de evet, de ben e, de görmedim henüz ama Türkiye'de de, ev, üretimin bu sene düşeceğiz söyleniyordu. Ama gelecek haftaya kadar onu tam olarak öğrenelim. Bir başka haber yine bu aşırı sıcaklarla bağlantılı İsviçre buzullarındaki e, kayıp Son iki yılda yüzde ona varmış yani evet, bu e, da yani hakikaten akıl ve hafsalayı evet durdurucu bir şeyde, şey. durdurucu bir şey tamam zorlama da değil artık yani, i̇ki, evet, yılda, iki yılda yüzde on dünyanın en büyük buzullarından birinden bahsediyoruz yani Kırmızı. bütün İsviçre'deki Hacim. toplam buzulların hacminin yüzde onu yani düşünün buzul çağından beri duran buzulların toplam hacmini düşünün. Bunların %10'u 2 yılda gidiyor. %4'ü 2022'de, %6'sı da pardon, %4'ü 2020, evet evet yüzde evet, evet, %6'sı evet. da bu sene olmak üzere. %10'u gidiyor. Hatta bazı buzullar tamamen gittiği için artık izlemeden çıkartmışlar falan. Yani inanılmaz haberler bunlar. İşte kimsenin, hakikaten kimsenin umrunda olmayan, ancak işte böyle çok büyük bir ee, yağış olduğunda Twitter'da ilginç e, komik videolar e, serisinde görüyoruz. Mesela New York'taki e, metroların metro istasyonlarına e, geçenlerde yaşanan Büyüksel'de sular doldu biliyorsunuz. E, bir de New York metrosu baya yüzeye yakın olduğu için e, herhalde bir de çok eski bir altyapı olduğu için dayanıklı da değil. E, sular doluyor. Bunların videoları etrafta dolaşıyor. Ama mesela yine bununla ilgili çıkan son bir haber Oliver Millman'ın haberi. New York'taki çok hızlı bir atribüsyon çalışması yapmışlar. Atıf çalışması ve e, bu son yağışın, aşırı yağışın iklim krizi tarafından yani yağın, yağmur miktarının en az %20 yirmi Evet. Bu çok son derece etkileyici böyle. ve önemli bir şey. Yani %20 artırmış. iki günlük bir ya şimdi bütün New York'un merkezini vurduğu bir yerde ulaşımı topluluyor. Çünkü ulaşımı, bir aylık yağış. Bir aylık yağış birkaç saatte yağmış. Çünkü. Evet. Yani bir bu hakikaten bütün tamamı bu sabahtan bir tekrarladığımız gibi kesin olarak akıl durdurucı şeylerin bir sonuncu örneğini de şimdi sen verdin. Evet. Şimdi. Evet bir müzik arası verelim. Ondan sonra kalan birkaç dakikada da biraz... E, Kopa giderken, COP28'e giderken e, petrolcülerin, fosil yakıtçıların yeni atakları var. Birazcık onlardan bahsedelim. İyi haber yok bugün maalesef benim elimde en azından. E, ama bir gecikmiş bir e, anma yapacağız. E, aslında Robbie Robertson'ın The Band'in lideri, liderlerinden müzisyen Kanadalı e, Robbie Robertson'ın 80. yaş gününü Temmuz ayında kutlamıştık açıkçası. evet. 5 e, Temmuzlu doğum günü maalesef 9 Ağustos'ta e, hayatını kaybetti Robbie Robertson. E, onu anamadık bir türlü fırsat bulamadık. Şimdi e, onun çok güzel bestelerinden bir tanesini e, dinleyelim. de Band'in 1970 Stage Fright yani sahne korkusu albümünden W.S. Walcott Medicine Show. Yani bir ne diyorlardı bunlara sihirbaz hekim mi? Büyücü. Evet sihir, büyücü hekim. Yani büyücü Amerika batısında işte o şey neydi işte yılan yağı falan satıp her şeye her derde deva şeyler satan büyücü hekimleri anlatan bir şarkı bu ama aslında şarkı müzik sektörünü anlatıyormuş. Hicvediyor değil mi? Hicvediyormuş evet öyle bir şarkı. <gülüyor> Şimdi bu şarkıyı The Band'den dinleyelim W.S. Falk Medicine Show. The Band'den dinledik. Robbie Robertson. Robbie Robertson'a da bir günaydın diyelim. Günaydın diyelim. 80 yaşında. 9 Ağustos'ta hayatını kaybetti. The Band'in gitaristi. Solist, Solistiydiği gitaristi aslında ve şarkı yazarı. E, çok az zamanımız kaldı ama çok hızlıca e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, 2021'de yayınladığı Net Sıfır e, yol haritasını yeniledi bu sene. E, çok yakında. Eylül ayında yayınladı. E, Fatih Birol açıkladı yeni net sıfır e, şeyi bu senaryosu. Yeni net sıfır senaryosuna göre 2030'a kadar e, 1,5 dereceye uyumlu bir net sıfır senaryosunda fosil yakıt talebi %25 düşüyor. Düşmesi gerekiyor yani. E, fosil yakıtlardan kaynaklanan metan emisyonları 3'te 2 düşüyor, enerji verimliliği 2 katına çıkıyor. Küresel e, enerji, bir enerji kapasitesi 3 katına çıkıyor. Yani rüzgar, güneş kurulu gücü 2030'a kadar 3 katına çıkıyor. Ve e, yıllık e, temiz enerji yatırımları da e, 1,8 e, trilyon dolardan e, 2023'te, 2030'da 4,5 trilyon dolara çıkıyor. Bunlar yapılırsak, bunların hepsi, Son derece aslında basit e, raporda bunu açıklıyor. E, 2030'a kadar aslında bir buçuk fatikasında kalıyoruz. Ama ne oluyor derseniz e, bunun yani tersi olmuyor diyelim hadi o kadar abartmayalım ama bunu bu yolu e, imkansız kılacak pek çok e, şey oluyor. Mesela 2050'ye kadar fosil yakıt e, talebi Uluslararası Enerji Ajansı'na göre %80 düşerken şu anda Tam tersine olana baktığımızda mesela kömür talebinin e, en yüksek noktaya çıktığını görüyoruz. E, ve e, Global Energy Monitor diye bir kurumun açıkladığına göre yeni tamamı gaz olmak üzere, doğal dayalı olmak üzere yeni fosil yakıt enerji santrallerinin geçen sene %13 arttığını büyük kısmının e, Çin ve Güneydoğu Asya'da olmak üzere ve 783 gigavatlık bir petrol ve gaz e, kapasitesinin e, kurulu halinde olduğu. Bunların bir kısmı galiba e, dörtte biri zaten inşaat halinde bu 783 gigavatın ki bu da nereden baksanız 200 gigavata yakın eder. 200 gigavatta nedir derseniz Türkiye'nin toplam kurulu gücünün iki katı. Zaten inşaat halinde bir 3 e, katı da bunun 783 gigawattın tamamı da bir şekilde lisansı verilmiş olanlardan oluşuyor. Yani hala e, fosil yakıt sektörünün büyük bir hızla gittiğini görüyoruz. Ve Birleşik Arap Emirlikleri bir sonraki COP28'in Dubai'de yapılacak olan COP'un ev sahibi de e, bu önümüzdeki günlerde ya da galiba bugün yarın bir e, fosil yakıt yani daha doğrusu petrol ve gaz konferansı topluyor bütün e, üreticileri toplayıp e, şeyleri de başlıkları da şeymiş. Karbonsuzlaşmaymış aslında. Karbonsuzlaşmayı hep beraber hızlandıralımmış. Fakat tek konuşulan konu yeni e, petrol kuyuları ve gaz kuyuları nasıl e, açarız konusunda nasıl finansman sağlayacaklarını konuşuyorlarmış. Evet. Ne ya kadar ya, tutarlı. Britanya'da tamamen ne kadar aynı kadar yoldu. Evet. Çok tutarlı. Rishi Sunak da zaten e, kesin olarak açıkladı. Geri dönüş işte 2035'e kadar yasakları da kaldırıyor. Benzinli, vazotlu arabalarında. Biden'da e, Biden Meksika Körfezi'nde 3 tane yeni e, petrol ve gaz şeyi vermiş, lisansı vermiş. 2025, 2027 ve 2029 için Alaska'da vermemiş. Ama bu 3 tane de fazla, çok fazla tabii hiç olmaması gerekiyor. Ama e, ama çok enteresan bu enflasyon düşürme yasası için meğerse Joe için bir şey ekletmiş oraya. Bunu ben yeni okudum açıkçası. Bilmiyordum. Ee, eğer siz herhangi bir denizüstü yeni şey vermek istiyorsanız lisansı, rüzgar türbini mutlaka bir önceki yıl e, ya da bir önceki petrol beş sahası. yıl evet, en az bir tane <gülüyor> petrol sahası vermeniz gerekiyor. Yani ha. bunu ekletmiş adam yani. Bu Buna ve da, biraz da evet da, demişler değil mi? Evet. Buna da evet demek zorunda kalmışlar ve şimdi aslında biraz buradan bunu bahane ediyorlar muhtemelen. E, çünkü üç tane vermeleri gerekmiyor bu yasaya göre. Bir tane de verseler yasaya göre yetecek ama üç tane de verip bunda da bahane ediyorlar. Yani çok inanılmaz kirli oyunlar dönüyor. artık yani... Her şey çok güzel olacak. Ümit boşuna hiç yok. <gülüyor> üzme kendini. Ak e, e, şeyde de bir kaza olursa Çernobil gibi. Ee, Rusya olmuş olacak. Rusya olmuş olacak Tabii. bizi ilgilendirmeyecek. biz Bizi ilgilendirmeyecek. Evet. Güzel bir haberle bitirmiş olduk canımlar. Evet. Nihayet tamamladık güzel. <gülüyor> <gülüyor> <Sok> <gülüyor> gelecek ha, görüşmek hafta. üzere. <gülüyor> Hoşçakalın.